Muhabbet fedaisi ve sulhun temsilcisi olmak ne demektir? Günümüzde nasıl anlamalıyız? Evet bu tabir biz muhabbet fedaisiyiz. Kusumete vaktimiz yok sözü bizim sıkça ve çokça okuduğumuz kitaplarda geçen bir cümledir. İmanı ı hakikatler içinde değil de gerçekten bizim iç yapımızı... Milletimize karşı tavrımızı ifade etme bakımından muhabbet fedaisiyiz. Yani muhabbetin kahramanlarıyız. İnşallah öyle olun. Ben bunu mal gayrı söylerken nefsimi de sizinle beraber aynı kategori içinde mütehal etmiş olabilirim de söz gelimi. Husumette vaktimiz yok da biz düşmanlık yapmıyoruz. Günümüzdeki insanlara anlatmamız çok zor olan mesellerden bir tanesidir tekrar etmeden dur olmayacağız. Durmadan tekrar edeceğiz. Onlara inandırıncaya kadar tekrar edeceğiz ama zannediyorum bir kesim bunu hiç inanmayacak yani. Muhabbetten başka bir işimiz yok. Biz tasavvufun muhabbetini, mürüvvetini, yani insan olma yanını, humanizmasını almış din-i Din İslam'ın yani şeriat-ı karra'nın nizamını, intizamını, disiplinini almış ve aynı zamanda günümüzün fünununu, ulumunu almış, müsbet ilimlerini almış, mezcetmiş bir macun yapmış İşte bu duygu ve bu düşüncen insanlarıyız. Bu açıdan muhabbet bizim mesleğimizde çok önemli bir husustur. Bir taraftan bunu böyle anlatırken diğer taraftan da bunu böyle temsil etme mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar çok güzel şeyler söylenmiştir. Kitaplar söylenen bu güzel sözlerle doludur. Bizde yazılan kitaplardan alın da dünyanın değişik yerlerinde değişik filozoflar, devasa mütefekkirler tarafından, fikir adamları tarafından yazılmış dünya kadar kitap vardır. Bu dünya kadar kitapta dünya kadar güzel şeyler vardır. Bunlar güzelliğin bir yanını teşkil ederler. Burada bir parantez açarak size bir husus arz edeceğim. Bir mütealamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik adına peygamberlik mesajının hem tebliğcisi, sunucusu hem de temsilcisidir. Zannediyorum peygamberlik tarihinde Efendimizin bu iki meseleyi aynı ölçüde atbaşı, Temsil ettiği kadar, temsil ettiği ölçüde bir başka peygamber o türlü, o denli temsile muvaffak olamamıştır. Öyle bir temsile masar olamamıştır. Tebliğ ettiği, insanlara sunduğu her şeyi temsil etmiş. Temsil etme tıpkı Allah'ın o senaryoda bizden istediği şeyleri, o işi başrollerde üzerine alarak sahnede oynaması demektir. İnanca müteallik meselelerden alın da ibadetle alakalı meselelere kadar ondan muamelat diyebileceğimiz çarşı pazardaki işlere kadar ailevi münasebetlere kadar sosyal münasebetlere kadar ondan cezaya kadar her şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinin yanında aynı zamanda yaşamıştır bizzat oynamıştır onu bu açıdan da hayatta bütünleşmiştir İslam dini ve bu ölçüde şanslı bir başka peygamber yoktur. Bu ölçüde, onun büyüklüğünün ayrı bir boyutudur. Şimdi burada esasen bir şey intikal etmek istiyorum. Güzel sözler, güzel düşünceler, güzel fikirler, bunlar mükemmel temsilcileri bulamazlarsa şayet onlar kitapların muhteşem kitapların arasında muhteşem sözler ara, sözler içinde küflenmeye terk edilmiş düşünceler olarak kalırlar size soruyorum Kur'an'ın mükemmelliği muhteşemliğin mevzuunda nasıl düşünürsünüz Kur'an'ı basit bir kitap olarak görebilir misiniz adi beşerin düzlüğü bir kitap diyebilir misiniz Kur'an indiği günden bu yana bütün beşer kitaplarını aşabilecek kutsiyette ölçüde üstünlükte bir kitaptır hiçbir kitap onunla boy ölçüşemez. Fakat bir dönemde nasıl oluyor ki o Kur'an etrafında toplanan, kümelenen insanlar tarihin kaderine hakim oluyorlar. Bir dönemde de böyle bizim gibi dünyanın en sefil, en perişan milletleri haline geliyorlar. Demek ki mesele Kur'an'a sahip olmak değil. Kur'an'a bir şöyle sahip olursunuz. Onu böyle yaldızlı kablar içine kor, mahfazalar içine kor yatak odalarınızda hatta bizde adettir güzel bir adet gerçi hani nasıl diyeyim onu gelinlerin odasına asarlar şimdi bu bir tazimdir bir takdirdir bir tevcildir bunu hiçbir şey demem fakat hani böyle başımızın ucunda güzel yaldızlı muhafazalarda asılı Kur'an hayatımıza girmiyorsa bizim iş için anlatacağı hiçbir şey yoktur Akif'in bir yerde Siyan'e gibi, hele o Kur'an, ölüleri arkadan okuyup üflemek için hiç inmemiştir. Onu sadece ölülerin arkasından okuyup üfleyeceğimiz bir kitap şeklinde görüyorsak, vaka, şair biraz da öfkeye kapılınca, orada bütün kriterlere tam riayet ediyor mu etmiyor mu münakaşası yapılabilir ama, Akif tepeden tırnağa saygılı olduğumuz bir insandır. Şairane, öfkeler içinde zannediyorum o kadarından dolayı mazur görülebilir. Eğer bir hata ise Allah affetsin. Ötede de Cenab-ı Hak bunu böyle düşünmeye ve böyle söylemeye bizi muvaffak ısın. Kur'an, ölülere arkadan okunup üflenecek bir kitap değildir. Kur'an'ın ölülere arkadan okunup üflenecek yanı o kadar azdır ki, mesela ben görebildiğim kadarıyla 11 ihlas okunmasına dair bir kısım rivayetler var. Fakat bu rivayetlerin hiçbiri, hiçbiri öyle bir en küçük bir nafile namazı kılma kuvvetinde, namazı emretme kuvvetindeki hadisler kadar değildir. Fatiha'nın ölüler arkasından okunmasına dair kuvvetli bir şey bulmak mümkün değildir. Yasin'in okunmasına dair mevtaların üzerine Yasin okuyun bir rivayet var ise de bu muhakkakine göre bir insan vefat turnikesine girdiği zaman yani ölüm yoluna girdiği zaman başında Yasin okumada fayda var. Çünkü Allah'ı imanı hatırlatacaksınız, ayet hatırlatacaksınız, ölümü hatırlatacaksınız. O da kendi vicdanında hazırlık yapacak. Yani bir ihsariye onu hazırlaman evinden bir iştir. Müslüman'ın, Müslüman'a arkadan, Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti, bu ayeti okuması bugün mezarlarda okunsa bile okunacağına dair ya bir kısım zayıf rivayetler vardır, çok itibar edilmez veya hiçbir şey yoktur. Millet uydurmuştur. Ama inançla alakalı, ibadetü taatla alakalı, Müslümanlığın hayata taşınmasıyla alakalı öyle kuvvetli şeyler vardır ki Kur'an'da ve sünnette. Onları değişik şekilde tevil etmek mümkün değildir. Şimdi Kur'an'ı siz sadece öyle odalarınıza duvarlara asar, öyle taziz ediyor zannederseniz yanılmış olursunuz bence. Burada bir şey tavsiye edeyim. Ölülere Kur'an okunmaz demek istemiyorum ben. Fakat okunmasını ifade eden kuvvetli bir şey yoktur. Hatta sizin düşünceleriniz alt üst edebilir bu. Diyebilirsiniz ki o koca koca adamlar bize diyorlar ki arkadan bir fatih okuyacak bir adam bırakma bıraktı veya bırakmadı gibi söz çok şahi bizde. yani bunun da mı yok? maalesef onun da aslı yok fakat şunun aslı da var faslı da var Kur'an önemli bir asıldan geliyor ve fasıl fasıl akideyi anlatıyor ibadetü taati anlatıyor evradü eskârı anlatıyor ve İslam'lık hayata taşınmasını anlatıyor Siz onu öyle sadece ölüleri arkadan okuyup büfleyecek bir kitap halinde gördüğünüz sürece hiçbir şey olmaz Şimdi ben biraz dağıttım meseleyi zannediyorum Şuradan çıkış noktamız girizgahımız şuydu Yani bir kitap mükemmel olabilir Kur'an nazil olduğu gündeki mükemmeliyeti bugün de taşıyordur fakat nasıl oluyor ki o gün onun etrafında kümelenen insanlar mükemmel bir cemaat teşkil ediyorlar da Bir toplum oluşturuyorlar da Biz bunu oluşturamıyor öyle bir cemaat teşkil edemiyoruz Demek Kur'an'ı Hayata taşıyamıyoruz Yine çağın insanının dediği gibi Kur'an hayata hayat olmalı ki biz diri olabilelim Bu açıdan bir şey inanma, kabullenme hatta onu sunma başka meseledir onu temsil etme, yaşama oynama o işin aktörlüğünü yapma suni manada, artistik manasında değil sizin için yazılan o Kur'an senaryosunu Allah'ın emirleri istikametinde çok iyi temsil etme demektir ve siz bunu böyle Efendimiz gibi temsil edeceğiniz ana kadar siz bir vadide, Kur'an'da ayrı bir vadide ayrı ayrı birbirinize hasret gideceksiniz fakat ileriye bir adım atamayacaksınız Türk milletinin kırması gerekli olan fanuslardan çeperlerden bir tanesi de budur bence evet bu mükemmel temsil inşallah sizler tarafından olunca yani mürüvvet insanlarıyız sevgi insanlarıyız Kur'an'ın bu mevzuda sevgi, mürüvvet adına, insanlık adına, umanizma adına her şeyin çok önünde değişik hususlar teklif etmiştir. Ve bunları bizzat aynı zamanda hayata geçirmiştir. Bunu hayata geçireceğimiz ana kadar işte böyle sözünü etmeye devam edeceğiz. Hulase edeyim, biz muhabbet fedaileriyiz inşallah. Dinin bize bu mevzuda teklif ettiği her şeyi hayata geçirecek. Gerçekten bir muhabbeti, sevgiyi, mürüvveti ortaya koyacağız. Aynı zamanda cemaatiyle Kur'an arasındaki bu ayrılığı, bu gayrılığı, bu uçurumları da bertaraf edecek. Cemaatiyle Kur'an'ın bütünleşmesini sağlayacak. Ve gerçekten insanlara husumet içinde bulunmadığımızı da ortaya koyacağız. Bir diğer zaviyeden iki cümleyle de bu sorunun şu yanını arz edeyim. Günümüzde Müslümanlık bir kısım kesimlerce çok yanlış olarak temsil edildi. Ve bu bizim için de çok dezavantaj oldu. Mesela İran'da temsil edilen Müslümanlık, Müslümanlık adına dünyanın değişik yerlerinde hizmet eden insanların hizmetini zorlaştırdı. İran'da İslam İnkılabı adına ortaya konan şey, Türkiye'de Müslümanlığa hizmeti zorlaştırdı çünkü çok kötü örnek oldular. Başa geçer geçmez subayları astılar, mülkiyecileri hüdut dışı ettiler, bakanları ipe çektiler. Orada Ceberut bir idare Fransız ihtilalinde Dantonların Robespierre'lerin yaptığı aynı Mezalimi bir ihtilal havası içinde adına işin inkılap dediler. Yani makul bir değişim manasına inkılap dediler ama her şeyin altını üstüne getirme manasına ihtilalin daniskasını yaşadılar orada ve yaşattılar. Bu ise dünyanın değişik yerlerinde bir kısım kimselerde ürperti uyardı. Biz şu anda İran'daki yanlış tutum ve davranışların ceremesini yaşıyor, riskini yaşıyoruz. ...atmosfer hizmet etmeye çok müsaitti... ...kimsenin endişesi yoktu... ...bir doğru Müslümanlığı temsil edecek... ...muhabbet de her şeyin üzerine gidecek... ...bir ölçüde sevgiyi temsil edecek... ...insanlığı temsil edecek... ...bir kısım Umanistlerin ...insanlık düşüncesini... ...istismarını önleyecektik... Oysaki İranlılar... ...bu da Müslümanlıktır dediler... ...tuhaf bir Müslümanlık temsil etti... ...ortaya koydular... Ve bu bizde bir kızım kimseleri ciddi endişelere sevk etti. Bir taraftan Suudi Arabistan'daki Vehhabi anlayışı, diğer taraftan İran'daki Rafizi anlayışı, bir taraftan Kaddafi'nin bir tuhaf Müslümanlık anlayışı dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlığa hizmeti zorlaştırmıştır. O bakımdan bize daha uzun zaman cehb ve gayret düşüyor ki kendimizi anlatalım, ispat edelim. Rüştümüzü ortaya koyalım Ve kendimizi inandıralım O bakımdan Arkadaşlarımız bir taraftan Kalpleri muhabbetle dolup taşarken Husumete karşı kapanırken Her türlü düşmanlığa karşı Kapanırken Aynı zamanda bu nezih bu temiz duygularını Çevrelerinde sürekli Estirmeleri lazım ki Etrafımızdaki insanlar Endişeye kapılmasınlar Paniğe kapılmasınlar Gelecek asırlar Kur'an'ın muhabbet asrı olacaktır. Husumetin yok edildiği asır olacaktır. Hususiyle tekarrüb-i zaman, tekarrüb-i mekanı yaşandığı bir dönemde inşallah bunu bu kutsilerin gerçekleştireceğine kehanet değil yine bu mevzuda yapılmış vaidlere binaen başka yerlerde de arz ettiğim gibi arz ediyorum. Ama bir taraftan bunu yaşarken Diğer taraftan da bunu kamil manada temsil etme mecburiyetindeyiz. İnşallah bu işi en ulvi şekilde temsil edersiniz. Müsamaha ve hoşgörünün diriltici bir iksir olduğuna inanıyoruz. Bunun öldürücü bir zehre dönüşmemesi için sınırlarını nasıl tespit edebiliriz? Hoşgörü müsamaha diriltici bir iksirdir. Bunun öldürücü bir zehre dönüşmesi de söz konusu değildir. Müsamahayı, toleransı, affu saffi, merhameti, muhabbeti bir tarafa bırakırsak, işte o zaman biz öldürücü zehir oluruz. Duygularımız, düşüncelerimiz. O zaman ne olur? Bağnazlık olur, yobazlık olur, fanatizm olur. İşte o öldürücü olur. Aslında İslam dini bir müsamaha dinidir. Tolerans dinidir. İsterseniz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Medine'ye teşrif buyurduğu zaman orada mevcut ayrı kabilelerle yaptığı anlaşmalara bakabilirsiniz. Yahudilere ve varsa Hıristiyanlara, varsa münafıklara neyse, başka milletten olanlara öyle haklar verilmiştir ki zannediyorum en ileri demokrasilerde dahi o hak verilmemiştir. Belli bir dönemde. Ve kötülük yapacakları, arkadan vuracakları, ihanet edecekleri ana kadar da bu devam etmiştir. Ve bu haklardan, bu hürriyetlerden o gün demokrasi bilinmiyordu belki ama fakat büyük ölçüde onun önemli insani prensipleri yaşanıyordu demokratik hak ve hürriyetlerden herkes yararlanıyordu ve istifade ediyordu. Ne bir Yahudi ne başka milletten olan birisi ne de gelen oraya misafir olan birisi katiyyen mahrum edilmiyordu. Bu açıdan Müslümanlık müsamaha üzerine oturmuş bir dindir. Allah Resuluna Allah Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde affu saffı tavsiye etmiştir. Yani kusurlara karşı göz yum, görmemezlikten gel buyurmuştur onun hayatı da hep o çizgide cereyan etmiştir biraz evvel Hz. Mesih'in noktayı nazarını ifade etmeye çalıştım zina eden insana bile bence Allah ki ondan daha büyüktür çünkü maiz hatırlayacaksınız veya gamidiyeli kadın Allah Resulünün huzuruna geldiklerinde ben zina ettim haddi i tatbik etmeni beni temizle deyince, dön git demiş Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur işte İmam müslimin, sahi müsliminde ve nese'inin süneninde baktığınız zaman bahs hüdud bahsini göreceksiniz. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. O ısrar edince dört defa gelip ısrar edince haddi şer'i öyle tatbik edilmiştir. Ve bir defasında biri gelip birinin hırsızlık yaptığını söylemiştir. El kesilmeye karar verilince de adam ben vazgeçtim ya Resulallah demiştir. Ne diye demiş buraya kadar getiriyorsunuz buraya kadar getirinceye kadar vazgeçmiyorsunuz, karar verildikten sonra vazgeçiyoruz diyorsunuz demiştir. Bu açıdan Allah Resulü'nün bu mevzudaki tavırları Hz. Mesih'ten şefkat adına da, re'fet adına da, mürüvvet adına da daha ileridir. Bu açıdan biz esası müsamaha olan bir dini temsil ediyoruz. Hususiyle ahir zamanda ben seyyidin Hz. Mesih'in nüzulünü, o nasıl iner onu bilemeyiz nüzulünü, daha ziyade o topluma şefkatin, rehbetin, insaniyetin, affın, safın, müsamaha'nın kusurları görmemenin hakim olması şeklinde anlıyorum. Hazreti Mesih kendine ters bir cemaate inmez yani. Öyle o cemaat, o duygu, o düşünce içinde olması lazım. Fransız ordusuna Türk kumandan olmaz, İngiliz ordusuna Türk kumandan olmaz, Türk askerine İngiliz kumandan olmaz yani. Kendinden olur evvela asker, nasıl askerse şayet başına gelecek tayin edilecek kumandan da o türden olur. Bu açıdan sizin suratınıza bir tokat aşk ederlerse dönün bir, bir tokatla öbür tarafına aşk etsinler, müsamahasını ortaya koyan Hazreti Mesih bir yönüyle ahir zamanda da eğer bu havasıyla hakim olması önem arz ediyorsa bir mana ifade ediyorsa demek ki medenilere galebe ikna ile olduğu bir dönemde kılıca silaha bedel Kur'an'ın elmas düsturlarının gönülleri fethettiği bir dönemde Muhammedi ruhla gelen adalet ki bir yönüyle biraz da sertlik ifade edecektir bu o adaletin Hz. Mesih ile temsil edilen şefkat yanıyla biraz tadil edilecek bilmem ki ifade tarzımın karışıklığı içinde maksadımı anlatabildim mi? yani Mesihiyet ve bugüne kadar yaşadığınız kılık kırk yararcasına o adaleti biraz daha yumuşatarak günümüzün insanın nazarında sevimli, mahbub ve şirin hale getirecek. Bu Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem icmalen mevcuttur. Çünkü o hakkaniyet ve adaleti temsil eder. Zamana bağlı, zamana muallak olduğundan dolayı şartlar zuhur edince o mesele bir yönüyle, tafsilen ele alınacaktır. O şartlar olmayınca herhalde mesele yine icmale dönecek, eski haline incrar edecektir. O şartlar zuhur edince yine öyle olacaktır. Ve günümüzde kanaat-ı aczanemce benim, öyle böyle kırk yararcasına adaletten daha ziyade şefkatli olmak, merhametli olmak önde gelir. Bu açıdan da görüş şiarımız olmalı. Tıpkı bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi olmalı arkadaşlarımız. Herkese sadırlarını, sinelerini aşmalı. Ve kötülükler onların müsamahadan atmosferlerine çarpınca toz duman olup gitmeli. Şahapların atmosfere çarpıp toz duman olduğu gibi. Paramparça olmalı ve ermeldir. Atalarımızın bir sözü vardır. Ruhu dil, yılanı delikten çıkarır. Tatlı ney sesi, kobraları oynatır. Oynatır yani, o zehir hayvanlarını oynatır. Kalkar dans ederler, raks ederler. Allah Hz. Musa'yı Firavun'a gönderirken ona şöyle buyurdu. Firavun'a giderken Allah Firavun'un yumuşak söze karşı bile tavrı olduğunu biliyordu. Hz. Musa'ya inanmayacağını biliyordu küfründe inat edeceğini, temerrütte bulunacağını biliyordu. Buna rağmen Musa ve Harun ikisine de diyor ki ve ona yumuşak bir üslupla kavli konuşun. Maksadınızı öyle anlatın. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda gözettiği nükteye hep dikkati istirham etmişimdir, rica etmişimdir. O nükte de şudur. İnsanın sözünün yumuşak olması Kalp kaynaklı olursa devam eder. Yani kalbinizde siz yumuşak iseniz yumuşak sözlülük devam eder. Hani Mevlana'nın esas tabiatı sertliğe, huşunete, kilitli Başlayan köpekler için enteresan bir şey vardır. İfadesi vardır. Müritleriyle geçerken bir mezbeleliğin üzerinde birbiriyle oynaşan bağışlayan köpek yavrularını görürler. Ve derler ki Hazret görüyorsunuz ne kadar yumuşak, ne kadar birbirlerini seviyorlar. Buyurur ki, bir kemik atın, o zaman anlarsınız. Yani kemik attığınız zaman, işte hırslar depreşecek orada, inatlar depreşecek, boğuşmaya başlayacaklar, esas ruhlarında mündemiç, mekni olan huyları neyse ortaya çıkacak. Ağız edebiliyor muyum, insanın ruhunda sertlik varsa şayet, uzun boylu o insanın yumuşak olması düşünülemez. Öyleyse kavli legin, sürekli kavli dediğimiz yumuşak dil tatlı üslup. Bu ancak yumuşak bir kalpten yumuşakla kilitlenmiş bir kalpten kaynarsa devamlı olur. Yine Hazreti Pir-i Muan diyor. Bir ateş böceği uzun zaman rasat ehlini aldatamaz. Ateş böceği ateş böceği ise bir gün yıldız gibi görünür. iki gün yıldız gibi görünür. Nihayet mi adı dolar, düşer karşınıza ateş böceği olduğunu anlarsınız. Uzun zaman aldatamaz yani. Yıldız, yıldızdır, yıldız böceği de yıldız böceğidir. Bir insanın kalbinde huşunet varsa, icabında dişi varsa, ısırabiliyorsa şayet, ne kadar yumuşak davranırsa davransın, bir yerde kuyruğuna basıldığında ısırmayı ihmal etmez. Öyleyse bakın yani, Kur'an-ı Kerim'in ve kula lehu kavlen leginan demesi, aynı zamanda yumuşakla kilitlenin demektir. Çünkü bir gün firavuna yumuşak davranacaksın, ertesi gün sert davranınca yaptığın her şey yıkmış sayılırsın. Benim gibi bazen suni yumuşaklık fakat bazen de iki sene, üç sene yaptığın şeyi bir dakikada yıkarsın. Yıkarım yani çok, çok vakidir bu. Hiçbir şeye yaramaz bu. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir surede ifade buyurduğu gibi, önce örüyorsun, örüyorsun, örüyorsun bir dantela, Ondan sonra ucundan tutup çekiyorsun, söküyorsun. Kur'an diyor ki böyle yapmayın diyor. Böyle ip, ip bükeceksin sonra da bozacaksın. Evet, bununla bir yere varamazsınız. Öyleyse çok iyi anlamak lazım Kur'an'ın maksadını. Kur'an bize tatlı dille konuşun derken, Firavun'a giden insana tatlı dille konuş derken, o Firavun ki hakka karşı bütünüyle kapalıydı. gözüküyor ve kalbi duymaz, kulaklarda sağırdı ona yumuşak bir dil kullan diyorsa şayet bu demekti ki haliniz yumuşak olsun, gönlünüz yumuşak olsun, tavrınız yumuşak olsun. Yoksa tatlı dil konuşacaksın efendim ondan sonra da tavrlarına bir ekşilik sergileyeceksin. Onun hiç faydası yoktur. Bunları taklit edip meselenin ciddiyetini ihlal etmek istemem. Mümkün doğrusu. Öyleyse idarecilerimize, çevremize tatlı dil, yumuşak üslup bizim için çok önemlidir. Bir de ters tarafını bunun arz edeyim. Günümüzde eskiden yoktu Ziya Paşa'nın dediği gibi yeni çıktı bir üslup var. Şu televizyonlarda böyle layık-anti layık, anti laik, demokrasi, demokrasi kemalizm-anti kemalizm. Karşı tarafa bir grubu yerleştiriyorlar ve orada... Naseza, Nabeca bir sürü söz Söylettiriyorlar Münakaşa içinde Meseleleri, meseleleri tahlil ediyorlar Bu bir keren Kur'ani bir üslub değildir Peygamberane bir üslub değildir Burada Müslümanlık adına Hiçbir şey anlatılamaz Aksine insanlar Müslümanlıkla nefret ettirilir Efendimizin üslubu değildir o Hazreti Musa Firavun'a giderken git başına vur, başını yar falan demiyordu Kur'an-ı Kerim. Yumuşak dil kullan diyordu. Efendimiz'e de vazifeni yap, şeyni rububiyetin gereğine karışma diyordu. İnneke la tehdimen ahbebt velakinne Allah'ı ehdimen yaşa diyordu. Sen hidayet edemezsin, Allah kimi dilerse hidayet eder diyordu. İnanmıyorlar diye öyle kalbin sıkışmasın diyordu. İnanmıyorlar diye kendini öldürecek misin yani? Allah dilerse hidayet ederler. Allah dileseydi bütün insanlar hidayete ererlerdi diyor. Tadil ediyor Peygamberini. Bu açıdan o üslup İslam üslup değildir. Çünkü o üslupta Müslümanlık şirin, şirin gösterilemiyor. Müslümanlık sevdirilemiyor. Aksine o haşin, o sert, o hırçın adamların dilinde Müslümanlık fevkalade hırçın bir mesru olarak gösteriliyor. Demek şimdi elimizde güç ve kuvvet yok. Fırsat ele geçtiği zaman kelle alacaksınız siz. Demek bizim hepimizi ipe çekeceksiniz. Demek yeniden giyotinler işleyecek gibi. Bu düşünceyi, bu imajı uyarıyorsunuz. Nereden çıktı o batıl düşünce? Nereden çıktı? Bilemiyorum. Çıktı bir yerden. Ve bir kısım kasıtlı başkalarının tahrikiyle vazife ve rol alacak insanlarda o vazife ve rol yüklendiler. Müslümanlıktan nefret ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dünyada İslam'a ait veya İslam etrafında şüphelerle alakalı en çok kendisine soru sorulan insanlardan biriyim desem fahir adına, gurur adına söylemiş olduğumu düşünmeyin. Ama bir gerçektir bu. Çünkü 20-30 senelik camilerde, kürsülerdeki vaizlik hayatımda bir defa öyle umumi çıktım kendi planladığım şeyi orada arz ettiysem bir diğer sohbette de cemaatten gelen sorulara cevap vermeye çalıştım o camilerdeki sorular büyük ölçüde tespit edildi fihristi bile yapıldı binlerce zannediyorum fakat onun iki katı arkadaşlarımıza bazen hususi getirmiş arkadaşlarımızla ama her seviyedeki arkadaşlarımıza münazarada geçti ben şuna şahit oldum bir yönüyle kemali teessür ve teessüfle ve bir diğer yönüyle de kemali beşaretle arz ediyorum. Sevinçle arz ettiğim yanı şudur. O toplantıya, o meclise getirilen insanlar veya camiye getirilen insanlar, gel senin şüphelerin varsa işte şüphelerini falan adam gidersin mülazasıyla getirmemişlerdir. Gel hele bir de bir camiye uğra yani. Değişik yerlerde değişik insanları dinlemişsindir. Bir de camiyi dinle falan demişlerdir. O uzat gelirken şartlanmış olarak gelmez. Ve siz de karşınızda öyle bir insan var mülahazasıyla konuşmazsınız. Dolayısıyla siz benliğiniz hesabına laf etmezsiniz. O da benliği hesabına gerilimde bulunmaz. O masumane yani camide bir imam ağzı, bir imam üslubuyla konuşmalarınızın çok defa müessir olduğunu... O insanlar bir şey alarak gittiklerini görmüşsünüzdür ve işte bundan dolayı ben buna kemali bir işaretle diyorum. Kemali sevinçle diyorum. Bir de kemali teessür ve tahassürü var. Teessürü var bunun. Yani bütün benliğimle üzülerek arz ediyorum ki arkadaşlar şöyle dedi getirdiler. Gelin şüpheniz ve tereddüdünüz varsa hocaya anlatın onları gidersin dediler. Onlar daha gelirken kafalarında elli tane istifam imal ettiler. Ve oraya geldiklerinde oturdular, siz konuşuyorsunuz onlara. Siz konuşurken çok defa şahit oldum, bak binlerce diyorum ben, binlerce. Siz konuşurken onlar sizi dinlemiyorlar. Kafalarında soracakları yeni soruyu planlıyorlar. Mesela aynen, geçen de bir yerde ben bunu yine arz ettim. Evinde böyle bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz zat da vardı orada. Şimdi ayağı ayağın üzerinde, senin mukaddes saydığın şeylerle de alaylı oturuyor. Mesela ayağını ayağın üstüne atıyor, ayağını hareket ettiriyor, bağışlayın böyle, tepen atıyor senin zaten. Benim terbiye müsait değil bu şey. Şu Tanrı denen şeyden bahseder misin? Nasıl karşıladınız bunu, bu yaklaşımı, bu üslubu? Fakat la havle demiş, bu zehir zembere şey sineme çekmiş ve belki gözlerim dolmuş, Rabbim ben bu hakarete, sana hakaret bana katlanarak geldi. Sana saygısızlık katlanarak bende mâkes buldu. Fakat senin hatırına katlanıyorum ben buna. Bu sana böyle dedi ama hele ben bir bunu dinleyeyim. Belki seni anlatma hesabına kendimi buna dinletirim. Demiş, sineme çekmiş. Ama öyle saygısız insanlar ki gelirken öyle şartlanmış olarak geldiğinden ve siz de nefsinizi o mevzuda bir şey anlatma havasından alamadığınızdan ötürü Allah tesirini alıp götürüyor. Şu Tanrı'yı anlat diyorsun, anlatıyorum. O gün ne dedim bilemiyorum. Tabii o kadar ezberleyip gidiyorum ben oraya. Yani işte mesela bir molekülde şu kadar atom vardır. Bunlar ihtimal hesaplarına göre şöyle orsancak bir araya gelebilir değil. Bir canlı'nın hele insan gibi mükemmel bir canlı meydana ya filan. Güneşte şu kadar hidrojen, her şu kadar dakikada dönüşmektedir. Her dakikada şu kadar kilo, ton kaybetmektedir. Eğer güneş ezeli olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmiş. Bu türlü şeyle ezberleyip ezberleyip matematik ve fenolimüsbette gidiyorum. Benim o sahalarda bilgim yok. Ama ezberliyorum yani. Ve uzmanlar da geliyorlar, rakamlara bakıyorlar. Bazen bazıları ya ben bunu bilmiyordum öyle bir kitaba bakayım diyor geliyor. Hocam doğru söylemişsin diyor. La. Tabi doğru söyleyeceğim. Ben Kur'an'ı ezberledim, onları da ezberliyordum. Allah için Kur'an ezberledim, Allah için onları da ezberliyordum. Ve anlamada benim için acınacak haldir. Bazen, bazen bir Darwin konferansı vereceksiniz, bir kitabı zoolojiye dair bir kitabı iki üç defa okuyorsunuz kafanıza koymak için. Ben onun iftidai halini bile görmemişim. Benim tavuru aklımın üstünden. Şimdi. O adama da evirdim, çevirdim anlattım ben. Doğru diyorsun dedi bana. Hakikaten yani Tanrı'yı yeryüzünde sanki inkar eden mi var? Sen böyle evirip çevirip anlatıyorsun dedi. Biraz evvelki adam bak. İyi o zaman anlaştık madem. Senin Tanrı dediğin, benim de Allah dediğim. Ve derken de böyle bir nefes alma. Havası içinde vicdanımın inşiraha kavuştuğunu hissettiğim. O rebbe ecelle âlâ anlaştıksa anlaştıkça bir başka şeye geçelim. Fakat ya hocam ben şu kader deneyen şeyi bir türlü aklım vermiyor Başlayıp hani onu anlatıyorsun sonra diyorsun ki yahu hani sizin gibi komünistlerin bilmesi lazım bunu. Karl-ı Mars mutlak manada bir cebri determinizmaya inanıyor. Bir kaderlik var onda. Kainatta cari kader var siz yok diyemezsiniz bir kaderi programı hakim kainatta ve insanda da insan iradesi sabah katılarak yapılmış bir şartlı determinizma var diyorsun ve bu istikamette diyebileceğin şeyler diyorsun ki kader inanmamış bir insan anlatılması zordur hiç unutmuyorum söylerken arkadaşıma da tasdik ettirdim orada öyle değil miydi dedim ya hoca konuşuyorsun beyhude kadere inanmaya mı var diyor e ne senin inanmadın şu Hz. Muhammed bir türlü aklım almıyorsun bu defa başlığı onu anlatıyorsunuz yani bir fakir bir kıtmir nasıl anlatır efendisini öyle yani. düşe kalka yahu diyor Hz. Muhammed'i dünyaya zaten geçen de mesela bir yerde diyor bilgisayara vurdular dünyada işte birinci sırayı tuttu adam yani ne anlatıyorsun ben de biliyorum senin kadarını diyor fakat şu tanrıya bir türlü aklı vermiyor diyor var ya gözü bağlı bir şey etrafında dönüyor mesafelere rağmen mesafelere düğümlenmiş az gidiyor yüz gidiyor hikayelerde var ya çuvaldız boyu yol hiçbir şey anlatamadım ve ben bizzat da misal verdim bu bir vaka yüzlercesi oldu böyle anlatırsın anlatırsın anlatırsın kalkar giderken derler ki hoca yahu senin dediğin bu şeyleri bizim üniversitedeki hocalar da söylüyorlar ama fakat aynı neticeye çıkarmıyorlar galiba sen dedikten bir yok ben keşke bu binlerce insana münferit böyle cedel şeklinde anlattığımız bu şeylerden bir tanesi inanmış olsaydı. Bir tanesi bana deseydi ya hoca böyle anlatın ben de inandım. Bir tane görmedim ben burada. Fakat birisi geldi bir gün yani hiç ihtimal vermiyorsun. Ben falan yerde şuyum bakıyorsun bir uzman bir adam. Camide hocam gelmiştim ben o cemaatin o halini öyle gördüm o dine karşı haişi öyle gördüm o gençleri öyle gördüm bana öyle bir tesir etti ki demiştir yani çünkü üslubu o açıdan ben o cedele kavgaya, münakaşaya götürem ve dolayısıyla bazen iyi şeyler söyleme imkanı sizin için de her zaman mümkündür yakaladığınız o şeylere bile karşı taraftan reaksiyon duyulduğundan tepki gördüğünden dolayı elinizdeki o cevherler bile hüsnü kabul görmüyor. O açıdan üslub değildir. Üslub, müsamaha üslubudur. Ve yine göreceksiniz o gün hani keşke fakir derim ben Yunus gibi bir gönlüm olsaydı, Mevlana gibi bir ufkum olsaydı, Hz. Bediüzzaman gibi bir sadrım sinem olsaydı, başımı böyle hakikati anlatacağım insanların ayaklarının altına bir kaldırım taşı gibi koysaydım bas istihkakı vardır bas ama beni dinle diyebilseydim ama ben de ki suni belki de hani bilemiyorum samimi olduğunu söyleyemem fakat gördüğünüz gibi bu yazarlar bilmem ne de Cem mı oturdu ben televizyonda görmüştüm defaatler ama orada ben kalktım ayakta onu istikbal ettim tazimatta tebcilatta bizim ifadelerimize takdiratta bulundum bir insan çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. Adeta el pençe divan duruyor. Diyorlar ki Ya Allah Yahudi idi. Buyuruyor ki insandı. Anlıyor musunuz? İnsandı diyor. Ve insandı. Ben de kalktım elini sıktım. Eğer o bazı şeylerden mahrumsa benim ve benden evvelkilerin kusuru var orada. Anlatamamışlar demek ki seviyesinde anlatamamışlar. Ve insan, her dönemde bu türlü insanlar vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sus zamanında ne yapmıştı bu insanlara karşı? Seviyelerine göre muamele etmişti. İnsanlık yaparsanız, insanlık bulursunuz. Keşke ben daha büyük insanlıklara aklı erseydi, daha büyük insanlık sergileseydim, ciddi böyle bütün benliğimle, bütün ruhumla, bütün vicdani derinliklerimle orada dökülebilseydim, ihtimal yani belki onun kalbine bir kıvılcım bile atılmış olabilirdi ama seviyemize göre sonra yukarıya geldi orada lobide oturduk orada birkaç insan geldi ve diğer taraftan o Burhan Çeçen de geldi o da bu alemin bu dünyanın duygusunu düşüncesini seslendiren bir insan o biri bir tarafında oturuyordu biri bir tarafında ben dedim ki gelecekte sanatın Önemi ve rolü çok büyük olacaktır. Ve sanat adına bir milletin dirilişinde sanat adına sizler, siz ve siz dedin, bu işi fikir işçilersiniz dedim. Size bu millet ihtiyaç duyacak. E bir baktım daha bir temenniye girdi kendine göre, daha bir saygıya girdi. Temsil ettiği mesele eğer değer atfedilebilecek bir mesele ise şayet ben bir gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Hakkı söylememe mecburiyetindesiniz. O insanlar boş insanlar değil ki. İnanayet Allah bir kabiliyet vermiş. Onlar bu kabiliyeti geliştirmişler. Şimdi diyalog dünyasında yaşıyoruz. Münasebet dünyasında yaşıyoruz. Kendimizden de biraz evvel arz ettiğim gibi endişemiz yoksa emin bulunuyorsak şayet bence onlarla beraber bulunma onları kabul etme sadır ve sinelerimizi onlara açmadı, hiçbir kaybımız olmaz bizim. Aslında insanımız böyle bir şeye muhtaçtır. Onlara insanı adab ve erkan öğreteceğiz. Veya tabiri diğerle şöyle diyeyim, insanlığa giden yolda onlar önümüzde olmasınlar. Rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa ise, insanlara verilecek şeyleri biz verelim, başkalarının önünde olalım. Huşunet başkalarının olsun, mülayemet bize yeter. Evet, hoşgörü filan deniyordu bu mevzuda. Biraz dağıttım mevzu belki. Kafalarınızı karıştırdım. Evet, öldürücü, zehirle ölmemek için işte o mülayemet, müsamaha zehirini elimizde tutalım. İnsanlara onu verelim yani. Kobraları bile tahtı tesire almayı bilelim. Arkadaşlara her zaman arz ederim. Bana göre başarılı insan en kötü insanla çok iyi geçinip Ondan bile şikayet etmeyen insandır. Kosturmada üstadın muamelesini hatırlayacaksınız bir yönüyle de. Diyor, orada çok kavga oluyordu. Ben gidip hep haksızlara biraz bir ölçüde taraftar oluyordum. Bana dediler ki bu haksız tedbiri ne diye yapıyorsun? Ben ona dedim ki haklı insan insaflı olur. Haksız insan insafsızdır. E haksız da meseleyi çözersen şayet haklı zaten çözüme hazırdır bir ölçüde. Hatırlayacaksınız. Bence arkadaşlarımız o haksızlardan bile kaynaklanan problemleri çözecek kadar kendilerini yetiştirmeleri lazım. Hatta o yüksek performansların yüksek istatların, karizmaların en önemli derinliklerini bence bu insanlı yanları teşkil etmelidir. Mantık, muhakeme, şu bu bunlar bir şeydir ama fakat bu şeylerden öte bir şey vardır. Yine Yunus'un ifadesiyle şey vardır, şeyden içeri o da müsamaha, toleranstır. Bizim düşünce dünyamızda ağırlığı vardır. Zannediyorum fikir hayatımız tahlil edildiğinde bunun çok engin bir yer olduğunu, çok ağırlıklı bir yer olduğunu göreceksiniz. Müşahesini arz etmemi benden istemeyin lütfen. Müsamaha. Bu mevzuda bizim duygumuz, düşüncemiz, şuurumuz, iç duygularımız, bütün bunları Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz adına ona tevcih edip bir Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilir. Hadis kriterleri açısından, senet bakımından da tenkit edilebilir. Fakat ben çok hoşuma gider. Mesela bir bilsem ki şu gökleri ve yeri yaratan Rabbimin benden emri nedir? Yani ne ister benden? Veya Hz. Ömer'in amcazadesi çok önemli bir şuurdur bu. Acaba bizi yaratan, sonra insan kılan, sonra bunca nimetlerle perverdi eden ve nimetleri nimet yapan, nimeti nikmeti birbirinden ayırt etme imkanını veren, her nimet ayrı bir mükafatta ayrı bir lütufta bulunan, Nimetlerinin büyüğü cennet yoluna irşad eden ve cennet nimetlerini unutan cennet kapılarını, cemallığa kapılarını ardına kadar aralayan bunca lütuftan sonra Allah acaba bizden ne istiyor? Bu önemli bir şeydir. Bu şuurla belki yani dolayısıyla siz bir insan sandığınız veya gerçekten insan olan başka arkadaşlarımıza bu mevzuda acaba bizden beklenen nedir falan diye sorabilirsiniz yoksa biz o makamın erleri değiliz ben yine bunu vicdanın sesi soluğu olarak kabul edeceğim sanki her bir arkadaşımız bu arkadaşımız kimse bunu yazan sizlerin hissiyatına tercüman olarak acaba Rabbimizin bizden isteği nedir ruhu seyyidül enamın beklentileri nelerdir Selefimizin, seleflerin en büyüğü Hz. Ebubeki're Bekir'e kadar bizden beklentileri nedir ve gelecek nesillerin bizden beklentileri nedir gibi bir soru şeklinde alınabilir, mahsursuz sayarım. Bizden ne bekleniyor? Evvela biz Allah'ın bizden beklediklerinin üstünde herhangi bir beklenti teklifinde bulunamayız. Ne bekliyorsa Allah bizden bekliyor ve Kur'an'ında bunu sarif olarak ifade buyurmuş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa liyabudun. Cin ve insi ben başka şey için değil. Ancak beni bilsin ve bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın bizden istediği evvela şahsımız adına çok sağlam, çok derin, çok buğutlu bir kulluk. Yakın geleceği ana kadar o şuurla kulluk yapmak. Yani ölüm lahzasına, ölüm anına kadar bir lahsa tevakkuf etmeden Allah'ın büyüklüğüne yakıştırmaya çalıştığımız ölçüde bir kulluk. Yani o denli tekellüfte bulunmak, Allah'ın büyüklüğüne uygun kulluk yapmak mümkün değil. Çünkü Efendimiz'e söylettirilmiş, yine Efendimiz'e isnat edildiği kuşkuyla karşılanır. مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ Seni hakk bilemedik, sana her yerde ibadet edilse bile, sen zatında mabud olsan bile, senden başkasına yapılan ibadetler de zatında sana racı olsa bile, ibadetler hepsi akıp akıp sana gelse bile, yine sana hakk ile ibadet edemedik ey mabud-u mutlak. Seni hakk bilemedik, ey her şeyde nümayan olan zat. Ve seni hakkıyla şükredemedik, seni hakkıyla zikredemedik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylettirilmiş gibi görülen sözdür. Uygundur manası. Çünkü zat-ı ister zatı, isterse üzerimizde olan nimetleri, isterse olacakları nimetleri açısından na ütenahiliyi düşünülürse, mütenahinin na ütenahiye karşı borcunu eda etmesi mümkün değildir. Bu itibarla tahsis üzerinde durarak tekellüfte bulunma. Yani ona kulluğu, azamet ve büyüklüğüne yakışır şekle getirme, külfeti içinde olma, ciddi içinde olma, kendimizi zorlama. Ve saniyen Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak ihsan ilahi nevinden omuzumuza konan bu cevherler, bu altınlar, bu zümrütler, bu zebercetler, bu akikler. Hazinesini Taşıma Yani Allah'ın bize ihsan ettiği Cebri, lütfi İhsan ettiği bu lütufların Başkalarına ulaşması Mevzuunda da aracılık yapma Onun değişik yollarla Vesilelerle aracılar Araya koyup bizleri bu hale Getirdiği gibi Enbiya zamla, Enbiya zaman Araya girip bu mevzuda Gözlerimizi Hakk'a açma Mevzunda aracı oldukları gibi Bizlerinde Cenab-ı Hakk'ın bu lutunu istikamette değerlendirme, lütfa, lutuf cinsinden şükürle mukabelede bulunma. Madem irşatta dehlimiz yoktur, madem hak ve hakikate uyanmada bizim çok cihdimiz olmamıştır, bunlar hepsi Allah tarafından olmuştur, bu nimetlere, bu lutuflara o cinsden şükürde bulunma, hayatımızın gayeleri arasında sayılabilir ve ve bizlerden beklenen şeyler arasında sayılması mümkündür bunların. İkinci bir şey yani ne bekliyorsunuz deyip muhatap zamiriyle kastettiğiniz bu mevzuda işin doğrusu hani bizim dönemimize kadar, bizim yaşımızdakilere kadar, daha öncesi için diyemeyeceğim onu. Bu iş çok samimiyetle, çok ihlasla, çok vefa ile sürdürülmüştür. Yer yer bunu çok doğru konuşmaya zorluyorum kendimi. Bunu bu hakikati bize ulaştıran insanlara karşı bir vefa borcu olarak ifade etmişimdir. Ve buna vesile, sebep aramışımdır. Delillerle bu kanatımız çok sağlam bir zemine, bir blokaja oturtmaya çalışmışımdır. Fakat Allah'a binlerce hamt ve sena ederim. Çok büyük ölçüde, şimdi vicdanımda, çok defa bir iddia mahiyetinde bulunan bu duygu benim için bir realite, bir hakikat, aksini ihtimal vermeyeceğim bir inanç haline gelmiştir. Bize kadar bu iş ciddi bir vefa duygusuyla, ciddi bir teslimiyet duygusuyla, ciddi bir tevekkül duygusuyla, ciddi bir samimiyet duygusuyla sanki arızasız ve kusursuz yerine getirilmiştir. Sanki demesem Allah'a karşı, Tezkiyede bulunmuş olurum. Ondan da korkarım. La uzakki alallâhi ahada. Bir Husrev efendilerin, bir hurusi beylerin bana göre hakikate inanmışlığın delisi sayılan bir Hafız Ali'lerin oyunu göremediğimi söylesem yani. Desem ki başına ulaşamadım o zatın. Bir Hasan Feyzilerin o devasa insan hayata gözlerini ana kadar o gün hayatta olanlardan bazılarının dizlerine başını koymuş, son dakikalarını yaşıyordu. Etrafında hep vefa soluklanmıştır. Sadaka soluklanmıştır, samimiyet soluklanmıştır. Çünkü ona sahip çıkma. Tıpkı akabede görüşülen, konuşulan şeylerin hepsi o mevzuda da bahis mevzudur. Nasıl Hazreti Abbas veya Hüseydi İbni Hüdeyir veya Übade İbni Samit hangisi olursa olsun ileriye atılır, at ederken neye biat ettiğinizin farkında mısınız der. Siz falanı karşınız alıyorsunuz, filanı karşınıza alıyorsunuz, cihana karşı ilanı harp ediyorsunuz, herkesle hesaplaşmaya söz veriyorsunuz, ne dediğinizin farkında mısınız? Bana öyle geliyor ki, bu ikinci ilk dönemde, o ilkler, Allah Celle Celaluhu öyle ayarlamış, o da benim kanaatimdir. Bir zatı vazifeli gönderirken ısmarlama çevresindeki insanları da ona göre yaratır. Sıddık Süleymanlar gibi, hüsr Efendiler gibi, Rehfet Beyler gibi, Şamlı Hafız Tevfikler gibi, Hulusi Efendiler gibi, öyle yaratır Allah. Mehmet Feyziler gibi... Allah'ın rıda, rıdvanı, rahmeti, gufranı, takdisi, tebcili üzerlerine olsun. Bütün hayatları boyunca vefa, sadakat ve samimiyet soluklayan bu insanlar bir an dur olmadan ve hizmette bir lahza kusur etmeden inşallah o zatın hayatının sonuna kadar bu işi getirmişlerdir. Sahabi arasında olduğu gibi, daha sonra içtihat farklılıkları olmuştur. Fakat birbirinden farklı düşünen o insanların bazılarını görme, tanıma imkanı oldu. Öyle derin bir ibrara şahit olmadım ben. Gördüğüm şey şu oldu, daha iyi hizmet böyle olur, daha derin hizmet böyle yapılır, bunun kavgasını veriyor. Böyle bir içtihat şuuruyla, böyle bir içtihat anlayışıyla farklı mütalaalar sergiliyorlardı. Hayatta olanlar da aynı şeyi yapıyorlardır. Aynı şey yapıldı. Vellezine yekulun Rabbena ofir lana ve ihvanena'llezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine <Sessizlik> amanu Rabbena innaka Allah bize bir terbiye öğretiyor Kur'an'ında. Sabiden sonra gelenler şöyle dediler. Câ'un min ba'dihim yakulûne Rabbena <gülüyor> gufirlene Allah'ım bizi yarlığa muğfiret buyur. Ve l'ikvannellezîne sebegûne bilîmen dinde sebukat eden bir manada yarışı kazanan ipi göğüsleyenler bir manada da bizim önümüzde turnikeye girenler. Bir manada da bu işe ilk defa sahip çıkanlar. Bir manada da senin nezdinde önde olanlar. Hangi şekliyle ele alırsanız alınız. وَالَّذ۪ينَ سَبَقُوا يَقُولُونَ İmanda bize sabkat edenleri de mağfiret eyle. Ne zaman nefsimizi dilersek, ne zaman nefsimize cennette bir yer ararsak, ne zaman nefsimiz hesabına Hz. Muhammed'e kurbiyet araştırırsak, sallallahu aleyhi ve sellem, hemen yanımızda onları düşünme, onları mülahaz etme, bu öndekiler de Allah'ım. Bize böyle faziletli olma öğretiliyor Kur'an'da. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا Eskiler güzel tercüme yaparlardı, içimize gıllüküş koyma. Kinler, nefretler, hasetler, yol vermek ki içimize girsin. Duygu bulanıklığını onlara karşı bizi maruz bırakma demek. Rabbana inna karoufur rahim, sen çok şefkatlisin, çok rahimsin. Benim böyle bir böyle davranmam evvela bu bir raufiyet ve rahimiyetin ifadesidir. Böyle davranmam lazım çünkü senin ahlakın bu Allah'ım ve bize de deniyor ki takallu bi ahlakilla. Allah ahlakıyla ahlaklanır. Ben başka türlü olamam çünkü sen reuf, rahimsin. Ben nasıl reuf ve rahim olamam? Peygamberin reuf ve rahimken ben nasıl reuf ve rahim olamam? Bir diğer taraftan da şöyle denir. Sen reuf ve rahimsin. Biz affettiğin gibi onları da yaparsın. Veya böyle reuf ve rahim davrandığımızdan dolayı niye böyle oldu bu? Ey Allah'ım senin sıfatın, senin ahlakın. Haydi siz de o sıfattan veya o isimlerden aynı ölçüde istifade ettiniz. İşte böyle bir masariyeti araştırma mülahazasıyla Allah'ın bizden evvelki kardeşlerimizi affet. Mülahazamız bu. Mafiret buyur. Mülahazamız bu. Ve burada diğer taraftan, ters taraftan ifade buyurulmuş bir şeyi arz edeyim. Lazımı manasıyla Söz Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin arkadan gelenleri, önden gelenlerini, gelip geçmişlerini tenkit ederse, onlar aleyhinde konuşursa bu iş bitmiştir. Evet bu bizden evvelkileri ifade ettiği gibi, daha evvelkileri, daha evvelkileri, daha evvelkileri ve günümüzde yaygın, eğit gibi bir maras haline gelen, Tebeyi tabiin, tabiin, sahabe, Allah Resulüne en yakın insanları da kritiye tabi tutma hastalığı çok yaygın. Ve günümüzde bu ayet ayrıca ayrı bir mana, çok önemli bir mana ifade ediyor. Allah o hastalığa bizi maruz bırakmasın. Ve burada yine istidradi bir hususu arz edeyim. Hazreti Bediüzzaman halkasında bulunma mazhariyetlerinden bir tanesi de budur. Bu mevzuna, mevzuda da yine muvazeneli olma. sabe i kiramı yeniden onlara ait büyüklüğüyle onda tanıma fırsatını erdik. Yoksa her şeyi tenkit eden, vahiy semaviye bile tenkitte açık olan duyguların böyle saptırıldığı, çarpıtıldığı, düşüncelerin çarpıtıldığı bir dönemde ve bu çarpık düşüncelerin bütün ruhları sardığı bir dönemde Zannediyorum bu sari illet Bize de geçerdi hafizan Allah Ulu orta konuşurduk Oysa ki hanginizin sinesini Yarsalar onun yine Sahabi ile alakalı bir bahsin Başına yerleştirdiği Çok güzel bir madalya Gibi koydu Ya Resulallah Çıbaşet çün seki asabi kef Dâhili cennet şevem Der zümre tu, O revet der cennet Men der cehennem keyre vast o eshabı men eshabı kehf'e. Manasını söylememelim zorun var mı? Nasıl olur ya Resulallah diyor. Ashabı Kehf'in köpeği Ashabı Kehf'le beraber cennete gireceğine dair rivayetler var ve cennete girecek o eshabı Kehf'in köpeğidir. Ben de cehenneme gireceğim. O Ashabı Kehf'in köpeği, ben senin habibi edibinin asabının köpeğiyim. Ashab-ı köpeği cennete girsin, ben cehenneme gireyim. Reva mı bu Allah'ım diyor. Bu duygu ve bu düşünceyi Molla Cami Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin ifade ettiği hissilik, heyecan ayrı bir merbutiyet ölçüsü içinde değil fakat onunla beraber mantık, muhakeme, akıl ve gerçekten Nefsimizi de ikna etme ölçüleri içinde yeniden ruhu seyyid Enam'ın çağımızda vekili hassı tarafından öğrenmeseydik zannediyorum ne onlara içimizden gele gele dua eder, ne onlar hakkında bu derin saygımızı koruyabilir ne de bu temennilerimizi başımızla beraber onların geçeceği yollara kaldırım taşı gibi sergileyebilirdik. Bu duyguyu her evvelki için yani her sabikun için koruma mecburiyetindeyiz. وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ ansar Allah sanki diyor ki Kadir Şinas olun. O ansar ve muhacirinden sebkat eden, sizden evvel Allah'a ulaşan, sizden evvel Allah nezdinde bir yeri olan insanlar onlar çok önemlidirler. Rabbim gönlümüzün istikametini korusun ve bizi bu duygularla, bu düşüncelerle meşgul kılsın. Bunu derken çok önemlidir, gelecek nesiller de önemlidir. Şimdiye kadar aklımdan geçmedi belki, başka mülahazalarla ifade etmişimdir de ama bu istikamet hiç aklımdan geçmedi. Bunu kendi küçük samimiliğim içinde o samimiyetime dayandırarak söyledim. Fakat burada mülazı etmediğimiz dediğim bir hususta arz etmek istiyorum arkadaşlarıma. Siz sizden evvelkilerine hürmet ve saygıyla meşru olursanız, aynı saygıyı, aynı hürmeti, aynı kabullenmeyi, aynı ölçüde bağırların açılmasını siz de sizden sonrakilerde bulursunuz. Men dakka dukka. Ne ekersen, onu biçersen, atasözüdür. Fakat hadis gibi atasözüdür. Fakat ben gerçekten saygıdeğer o insanlara, ilk ilklere, ikinci ilklere, saygıdeğer o insanlara saygı duyarken, sinelerin saygıyla onlara temayülünü temine çalışırken bu mülahaza düşünmedim. Aklımdan geçirmedim Şimdi bundan sonra Bizim arkadaşlarımız Aynı saffet, aynı samimiyet içinde Aşkları, şevkleri kırılmadan Olduğu gibi Bu işi kendilerinden sonraki Nesillere devretmeler Ve devrettikleri Nesillerden de sizin Sizden evvelkilerine duyduğunuz Şu temiz duyguları Şu saf duyguları duymallar. Yani sizden öyle almalılar ki bunu, sizden hiçbirisine inşallah lanet okumazlar. Bir yerde üstat diyor, tuh o nesillerin yüzüne dindiği zaman tükürükler yüzümüze gelmesin diye yazılmıştır veya silmek için yazılmıştır. Tuh denmesin, denmiş de silinsin. Öyle davranmalı, bu mukaddes emaneti öyle tevdi etmeli, onları öyle intikal ettirmeli. Zaman öyle güzel değerlendirilmeli ki ne yapalım biz onun ötesinde daha yapacak bir şey yoktu yani. Beşer gücünü zorladık biraz demeliyiz vicdanen rahat olmalıyız. Evet insanlık bugün gerçekten bunalımlı bir dönem yaşıyor. Ve bu bunalım artık sıcak harbe dönüşmüş. İkinci çağın harbinde yaşandığından daha fazla, çok daha geniş bir dairede insanlık bir kere daha bir katliamla, insanlık çapında bir katliamla yüz yüze bulunuyor. Fakat bir husa dikkatinizi rica edeceğim. Aslında... Çok az dönemler müstesna, insanlığın bunalımlardan uzak, müberra kaldığı bir dönem göstermek çok zordur. Bir vesileyle yine arz etmiştim. Tanzimat, nesli arasında çok ateist yetişmiştir. Bizim neslimiz bunlardan birkaçını bilir belki. Celal Nuri gibi, tarihi kadim yazarı, Beşir Fuat gibi. Onlardan sonra Tevfik Fikret gibi Tarancı nesli bunların devamıdır Cumhuriyet döneminde olur Bunlardan Celal Nuri Biraz inanıyor gibi de görünür ama Fakat sinesi ilhada açık bir insandır İslam'ı ve her şeyi önüne katarak Öfkeli bir anında bir gün şöyle der Sultan sükundan bahsediyorsunuz Veya kandan erinden bahsediyorsunuz Rica ederim İnsanlık ne zaman kandan erinden ve kan seylatlarından uzak kalabildi ki de? Ben biraz tadil ederek bunu. Şu orta kuşakta Osmanlıların Osmanlı Devleti Ahiyesinin yıkılmasıyla muazene bozulduktan sonra biz ne zaman kandan erinden uzak kaldık? Ne zaman kan seylatlarından uzak kaldık? Ki? Bundan sonra da devam edecektir. Ve diğer bir husus, bu türlü hadiseler bence bizi dağıtmamalı, yese düşürmemeli, hizmeti olan aşkımızı, şevkimizi kırmamalı. Hatta denebilir ki, nasıl çağın insanı, ikinci can harbinde, o günkü hadiseleri yakinen takip etmemek suretiyle esas dağılmamaya çalışıyor. Günümüzün insanları da bu hadiselere karşı yapılması gerekli olan uzun vadeli şeyler vardır, kısa vadeli şeyler vardır. Çevremizde olan bu hadiselere karşı alakasız kalamayız. Ne var ki bir türlü kan irin dinmiyor oralarda. Bu da meselenin bir yanı. Arkadaşlarımız paniğe kapılmamalı. Bunlarla derinden derine çok meşgul olmamalı. Bence yapılması gerekli olan şeyi yapmalıdırlar. Aksiyon adına daima arz ettiğim bir husus vardır. Hani Sezar öldürülünce herkes destan keser. Antoni ayağından tutar, sürüye sürüye getirir, meclise atar... ...ve der işte Sezar, işte siz ne göreceğiniz varsa görün... ...bence aksiyonun bu yanı. az edebiliyor muyum? Sağda solda mitingler değil. Bu itibarla... ...yakın vadede yapacağınız şeyler... ...kampanyalar açmak... ...onların çocukların imdadına koşmak... ...şu anda da mücadele verdikleri şey... ...dinin aslı faslı değildir yani. Bir ad meselesi, bir sünnet meselesidir. O kadarlık olsun... Bize kurbiyetlerini değerlendirme mecburiyetindeyiz. Bu itibarla bence uzun vadeli şeyler yapmak lazım. İşin bir diğer yanı şudur. Musibetler tıpkı sıkışan hava gibidir. İnsanları adeta ezen hava gibidir. Hava ne kadar şiddetlenirse arkadan yağmurun, rahmetin akıp gelmesi gibi havalar böyle şiddetlenince arkadan rahmet gelir daima Allah'ın inayetiyle bu itibarla tabii beşer hayatıyla alakalı olarak beşer ömrüyle alakalı olarak öyle hemen bir kuluçkanın altına konan yumurtaların civcuğe dönüşmesi gibi değil yani bu zaman ister, çeyrek asır ister, belki yarım asır ister Allah bilir beşer ömrüyle mevsuden mütenasiptir bunlar Birinin kasidesinde söylediği bir şey vardır. Efendimiz'e diye de isnat edilir. Hadis ve söz bunları cem eden Ajluni'nin kafası gibi Sekavi'nin Makasül Hasenesi gibi kitaplardan naklederler. İşteddi ezmetü tenferici der. Karar kararabildiğin kadar zira kararmanın son noktası aydınlığa açılmanın ilk başlangıcıdır. İlkidir. Bu itibarla denebilir ki Allah sizi sıkmaya başlamış da şayet. Canlağınız kıtlığa gelmiş de şayet. Meta nasrullah diyorsanız şayet. Nerede Allah yardımı diye çığlık atıyorsanız şayet ela inne nasrallah karib gerçeği başınızın üzerinde demektir. Dünyanın dört bir yanında öyle mi olsun? Kan seylapları mı olsun? İnsanlar kasap dükkanındaki etler gibi doğransınlar mı? İnsanın gönü buna, buna razı olmaz ama bunu yapan siz değilsiniz. Başkaları yapıyor. Fakat gayretullaha dokunma noktası işte bu noktadır. Bir yerde gayretullaha dokunacaksa şayet siz hayret içinde, dehşet içinde, şaşkına dönecek hadiseleri seyredeceksiniz. Birdenbire hiç beklemediği şekilde bir inayet zuhur ediverecek. O sizi sıkan, dört bir yandan sıkan havanın yağmurla, esintiyle boşalması gibi rahmetle boşalacaktır. İnayet samalar. Bu da işin bir diğer yanıdır. Biz gönüllerimizi Cenab-ı Hakk'a tevcih etmiş, samimi dileklerimizi istiyor ve bunu bekliyoruz. Bunun olacağına inanıyoruz. Saraybosna'da yapılan katliamlara oturup ağlamak, Ellerini açıp dua dua yalvar, yalvarmak bunlar güzel şeylerdir. Arşi rahmeti ihtizaza getirir. İnsanlığımız ifade etmiş oluruz. Melekleri gayrete getirir. En azından gayretullaha dokunur. Güzel şeylerdir. Fakat bunlardan daha güzel şeyler vardır. Toplum adına buralara karşı sorumluluğu idrak edip yapılması gerekli olan şeyleri yapmaktır. Oturup Orta Asya siteplerinde ağlamaktansa bence ağlayacağımız her yere cahiliye şairlerini yaptığı gibi bir tane mektep yapmaktır. Bir tane kurs açmaktır. Bence yol budur, sistem budur. Nostaljik düşüncelerle değil meseleye, biraz realitelere göre, yapacağımız şeyler ona göre realiza edip ona göre yaklaşmak. Ve işte bir gün gelecek belki, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde buyuruyor. Zannediyorum çok buyurduğu meselelerden birisidir. Allah lâ yazlimun nâse velâkinnen nâse enfisevûm yazlimûn Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler diyor. Evet. Haşa Allah zalim değildir. Hatırlayacaksınız rüyada bir hitabeyi layıkalar içinde, sünnatta yani bu millet beş sene niye cepheden cepheye koştu? Allah günde beş vakit kıldığı farzı kılmadılar. Beş sene hüdutlarda yatırdı, kaldırdı. Bunca sene açlık içinde bu millet niye kıvrandı? Senede bir ay oruç tutmayı farz kılmıştı. Tutmadılar. Allah beş sene muttasıl oruca mahkum etti. Allah zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmeder. Allah tembih yapar. Uyanın, kendinize gelin. Cennete liyakatınızı koruyun der Allah. Neden Allah bütün bunların mallarını elinden aldı? Allah bazı malların 40'ta biri, bazı malların da 10'da biri ve 15'te birini zekat ve oşur vermelerini farz kılmıştı. Vermediler. Allah 40'ta 40'ı aldı. 15'te 15'i e aldı ellerinden. Ve hacı da böyle. Hac nedir yani? Hac umumi bir kongredir. Bütün âlem İslam'ın iştirak ettiği çok umumi bir kongredir. Alemi İslam'ın kaderi mevzunda görüşmeler yapılır. Müslümanlar çok bencil, çok egoist olarak hacca yetiler Seyahat yaptılar. Turistik seyahatlar gibi gittiler, ziyaret ettiler, döndüler. Haccın ifade ettiği manaları anlamadılar. Onun için Allah Celle Celaluhu, Alemi İslam'ın aldığı sağını soluna çarptı, solunda sağına çarptı. Mısır'ı Türkiye vurdurdu, Türk'ü Mısır'a vurdurdu. Suriye'yi ikisine birden vurdurdu. Libya'yı başkasına vurdurdu. Mağlup memleketlerini aldı, başkasına çarptı. Asya'yı aldı, başka bir tarafa çarptı. Siz böyle duygudan, düşünceden kopuk yaşarsanız ben de işte böyle yaparım. Allah zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler. Öyleyse dünyanın sağında, solunda evvela biz zulmettik ve şimdi de zulmümüzün cezasını çekiyoruz. Gerçi burada hani bir noktalı virgül koyup fikri devam ettirebiliriz. Bize bu mağdur, bu mahkum, bu mazlum milletlere yan çıkmak, omuz vermek, destek olmak düşer ve onu yapmaya çalışıyoruz Allah'ın ayet ve keremiyle. Ama diğer yandan biz dahil bugün bütün dünya çekiyor. Bir zamanlar bu altın kuşakta bir altın devlet vardı. Altın orduyu kastetmiyorum. Benim nazarımda altın ordunun önündedir devleti Aliye-i Osmaniye. Bu altın kuşakta muvazene unsuruydu. O yıkıldıktan sonra da burada muvazene bir bozuldu ki şimdi ne süper güçler ne de işte mikro güçler bu dengeyi yeniden tesis edemiyorlar. Siz de görüyorsunuz bakın kan gövdeyi götürüyor ve kan seylakları dinmiyor bir türlü. Allah zulmetmez insanlar kendi kendilerine zulmederler. Şimdi bundan sonra bari zulm içinde inleyenlere inayet eli uzatalım Allah Celle Celaluhu bu zulmü bertaraf etsin ve insanlığı bu kaostan kurtarsın inşallah. Yaptığımız şeylerin ötesinde, yaptığımız şeylerden işi daha fazla derinleştirecek niyetlerimizdir. Zannediyorum insanın ameli dediğimiz süslara gerçek derinliğini kazandıran da onların davranışlarındaki niyetleridir. Duymuşsunuzdur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir söz var. ''Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.'' buyuruyor. Biz davranışlarımızla dolduramadığımız boşlukları niyetle doldururuz. Mesela insan ebedi saadete, ebedi cennete ve Allah'ın cemalini görmeye ancak niyetiyle istidat kazanır. Çünkü 25 30'u uykuda geçen 60 senelik bir ömürle ebedi saadet kazanılamaz. O cennet ki, bir saat orada yaşamak binlerce sene dünyada yaşamaya müreccadır. O Allah'ın cemali ki cennette bin sene yaşamanın önündedir. Bu kadar büyük fezaili, değerler üstü değerleri insanın yarısı uykuda geçen altmış senelik ömrüyle elde etmesi, yani muhakkat zamanla muhakkat olmayan şeyleri elde etmesi, mütenahi bir zamanla mütenahi şeyleri elde etmesi ne akılla, ne mantıkla, ne de insafla izah edilir gibi şeyler değildir. Biz, ömrümüzün meydana getirdiği bir boşluğu, yetmemezliği, kifayetsizliği niyetlerimizle dolduruyoruz. O bakımdan müminin amelinin gerçek buğutları, derinlikleri niyetle ortaya çıkar. Ebedi cennet o niyetle elde edildiğine göre, Niyet açılmışken şunu arz edeyim, ben sizin sorularınıza veya sizin içinizden çıkan hissiyatınıza, tercüman olan sorularınıza geçmeden evvel niyet dendiği için benim niyetim de önemli yani sizin huzurunuza gelirken mesela sizin gönlünüzü hoş etmek, bunda Allah'ın rızasını aramak Allah'ın nazarında durumum nasıl olur yani bende bir hoşnutluk kazanır mıyım, rızadan nasibimi alır mıyım yani ben de şu muvakkat hayatta bir yönüyle bu hayatımı dolu dolu yaşamak, iyi değerlendirmek, Rabbimin hoşnutluğuna ermeyi düşünürüm. Ve bunun dışında da hiçbir bu maksudu, mahbubum yok. Yani ben de bir niyet peşindeyim. O niyetimin mükafatını almak isterim. Bu mevzuda insan fedakarlık yapamaz. Yani ben mesela cennet istemiyorum, ben cemalullah istemiyorum, fedakarlığında bulunamaz. Ben azabı ı ilahide kalmak istiyorum. Böyle bir fedakarlık olamaz. Bu akılsızlıktır. Allah'ın engin rahmeti var, inayeti var. Herkes çalışmalı, çabalamalı, bundan nasibini almalı. Davranışlarımızın bittiği, eksik kaldığı, yetmediği yerde de niyet dinamizmini harekete geçirmeli. Onunla uçmalı. Niyetin kanatlarıyla uçmalı. Niyetin enginliğinde dolaşmalı. Niyetle Allah'a sığınmalı. Sizler sıkıntılı bir hayat içindesiniz ki bu hayat ta ilk mektepten, ilk mektep sıralarından başlıyor. O günlerde sizin davranışlarınızda sizin niyetleriniz amil değildir, müessir değildir, itici değildir. Genelde anne ve babaların niyetlerinizin biraz sıkılırsınız zannediyorum desem piyonları, piyonları olarak yaşarız biz yani onlar yönlendirirler bizi. Falan okulda okusun, filan okulda okusun, yok. Anadolu lisesine girsin, fen lisesine girsin, yok düz lise okusun filan, yabancı dille eğitim yapsın. Bütün bunlarda bir ölçüde şuurumuz ne derece gelişmişse belki biz de bazı şeyler ortaya koruz ama fakat görüldüğü, bilindiği gibi genelde anne ve baba bu mevzuda müessirdir ve istedikleri gibi evlatlarını yönlendirirler. O günlerde ne kadar niyetimiz varsa yani ilkokuldan başlamışız. Adeta hayat bir maraton, maraton gibi cereyan ediyor. İlkokulu bitirirsiniz, bin bir sıkıntıyla. Ortaokulu bitirirsiniz, bin bir sıkıntıyla. Liseyi bitirdiniz işte. Sonra şimdilerde bir de, eskiden yoktu, şimdi çıktı Ziya Paşa'nın tabiriyle. Bir de liseden sonra veya işte lisenin içinde üniversite hazırlık kursu, bir de onun maratonunu yaşıyorsunuz. Sıkıntılı bir hayat. Bu sıkıntılı hayat, eğer niyetlerinizle buna ruh ve mana kazandırmazsanız derinlik kazandırmazsanız belki yine sevap kazanırsınız fakat sıkıntısı yanınıza kar kalır ama aklınız erdiği günden itibaren mesela diyelim orta bire bir Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz veya bir Fen Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz da o günlerde hakikate uyanmış iseniz gerçeği vicdanlarınızda duymuş iseniz Hayatınızı düşüncenizle değişik şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani bu pratikte bir şey değildir. Pratikte görebileceğiniz, yakalayabileceğiniz bir şey değildir. Vicdanlarınızda duyacaksınız. Gerçek hayat da zaten yaşanan, duyulan, hatta bazen ızrapla duyulan, beklentilerle duyulan, ümitlerle duyulan hayattır. Ya, ya Kemal der ki, derler ki yaşayan bilir. Bence duyan hisseden bilir. Yaşanan ve duyulan hayat, eğer duyuyorsanız bunu da o zamandan başlayarak hayatınızı pahalı bir hayat haline getirebilirsiniz, ucuzcu olmayabilirsiniz. Mesela hayatınızdaki bütün cehkileriniz, gayretleriniz sizin sadece bir ortaokul bitirmeye, bir lise bitirmeye, bir üniversite bitirmeye mahtuf olmaz. Daha derin, daha rengin, daha engim şeylerin peşinde olursunuz. Bu, dünyayı da aşar, ta ukbalara ulaşır. Koskocaman bir maziye alır, istila eder, işgal eder. Siz duygularınızda ve düşüncelerinizde bir devleti evet müddet peşinde olursunuz. Mensup olduğunuz milletin devletler muvazenesindeki ağır, hakim rolü elde edeceği duygu ve düşünce, mefkûre, gaye hayal peşinde olursunuz. Ve böylece hayatınız, ferdi hayat olmadan çıkar. Yani o zaman siz bir insan gibi yaşayıp ölmezsiniz. Kaderiniz koskocaman bir milletin kaderiyle bütünleşmiş. O da Erzurumluğun ifadesiyle taliyayı aşar yani. Bir yönüyle ta gider, Allah'ı bilme ufkuna ulaşır. Allah'ın isimlerine, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın zatına ve dolayısıyla sizin ebedi saadetinize ulaşır. Şimdi bir taraftan hayatın böyle kısır yaşanması var yani. 25 sene, 25 yaşına girinceye kadar erken bitirirseniz Türkiye'deki milli eğitim politikası açısından 25 yaşından evvel 22 yaşında, 23 yaşında üniversite bitiren oluyor ama bir tıp okumayı düşünseniz bir 5-6 senelik bir okula girseniz zannediyorum 25 yaşından evvel bitmiyor. Hayatın üçte biri okumakla geçiyor. Ondan sonra geriye kalanın yarısı da uykuda geçecek. Ondan sonra da bize hayatı bedava vermiyorlar yine. Hayat adına yudumlatacakları her şeyi karşılığında çok ağır bedeller alıyorlar. Çalışacaksınız, edeceksiniz, bazen başarılı olacaksınız, bazen olmayacaksınız, bazen atılacaksınız, bazen sürüleceksiniz, ne olursanız olunuz, bazen bir kısım haklardan, hürriyetlerden mahrum edileceksiniz. Yani sadece 25 sene ömrünüzü, ömrünüzün üçte birini bir şeyde çürütmekle her şeyi de elde etmiş olmuyorsunuz. Daha dünya kadar cehd gayret o mevzuda uğraşmak istiyor. Şimdi bu bence kısırca bir hayat yaşama ve hayatı ucuzla düğümleme demek oluyor. Bunu pahalıca ve çok doluca yaşama da vardır. Yani bu mütenahi na mütenahi yapmak mümkündür. Bunu sürekli bu hayatı bir şablon haline getirip ebediyette sürekli böyle baskılar yapmak mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak وَرْضُوَانُ مُنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ Beşaretini alacağınız ana kadar bu meseleyi genişletmek, derinleştirmek, büyütmek mümkündür, o da niyetlerinizde. Bir ortaokula hazırlanırken, bir liseye hazırlanırken dersiniz ki ben daha ziyade mefkuremin adamıyım. Mefkure tabiri seçerek bilhassa bizim dilimize, edebiyatımıza Ziya Gökalp'la girmiştir. Batı'dan ideal aldığımız zaman, ideolojiyi aldığımız zaman, idealin yerinde Ziya Gökalp, Arapçadan gelen Türkçe'ye mar olmuş bu tabiri kullanmayı yeyledi, ona mefkure dedi. Ona kadar da zannediyorum, ona gayeyi hayal diyorlardı. Yani insan hayal ederken, tasavvur ederken, hayal ve tasavvurların da son ufuk demek. Ufukların düşüncede, tasavvurda gözetilmesi gibi bir şey, hayatın ona göre planlanması, dizayn edilmesi gibi şeyler bilhassa kullanıyorum. Bir mefkureye göre hayatın düğümlenmesi hayatı manalı hale getirir. Yani o zaman sadece siz ortaokul bitirmek isteyen bir talebe değilsiniz. Mesela düşünceleriniz şunlardır. Belli bir dönemden beri, bir zamandan beri hakikaten devletler muvazenesinde boyunduruk yere konmuştur. Bir cihan devleti yoktur. Biz onu temsil ediyorduk. Ve bizim Temsil sahamız sayılan bu orta kuşakta şimdi kargaşalar birbirini takip ediyor. Bunları izah etmeme gerek var mı? Şimdilerde felsefi tarihi yazarlar diyorlar ki, can devleti olan Osmanlı gittikten sonra ta kızıl elmadan Çin seddine kadar huzur kalmadı burada. Muazene bozuldu. Çünkü artık bu ülkedeki insanlar hep başkalarının piyonu haline geldi, senaryoyu onlar yazıyorlar, şu anda oynanan oyunların senaryoları onlar tarafından ve içimizde onlar hesabına oyun oynayacak bir kısım piyonlar buluyorlar, yani şarttaki şekaveti temsil eden de o piyonlardır. Bu mübarek ülke, bu mübarek insanlık topluluğuna karşı her türlü fenalı yapabilirler. Burada huzur bozulmuştur, altın kuşak diyoruz biz bu kuşağı. Dünya kaderinde daima hakim rol oynamıştır bu kuşak. Bu altın kuşakta huzur bozulmuştur. Şimdi ben okuyorum, niye okuyorum? Çünkü netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. Gelecekte milletimin kaderi adına bir şey yapacaksan ben şayet okumam lazım. İnsanımızın seviyesini yükseltmek istiyorsak okumam lazım. Bakın yani. Yine aynı şeyi yapıyorsun, davranışlarda fark yok yani. Yine çantanı eline alacaksın, kitaplarını koltuğuna alacaksın, gidip sıralarda oturacaksın, muallimlerini dinleyeceksin. Aynı müfredat programı tatbik edilecek ama fakat duygunuz, düşünceniz yani hislerinizin ameli meseleye ayrı bir derinlik kazandıracak. Farklı bir şey, niyet dedik. Ben okumam lazım, hatta çok iyi okumam lazım. Batılarda gidip kariyer yapmam lazım, master yapmam lazım, doktora yapmam lazım. Çünkü insanımızın mahküs kaderini değiştirme nitişi itibariyle ilme, ilim adamına araştırmaya ve teknolojideki başarıya bağlıdır. Geleceğin kaderine ilim ve ilim adamları hakim olacaktır. Şimdi bu mülazayla kendinizi mektebe saldığınız zaman niyetlerinizin enginliğine, derinliğine ve zenginliğine göre bir şey olursunuz. O zaman siz bir düz okuma insanı değil derinlikleri olan bir okuma insanı haline gelirsiniz. Sıradan insan değilsiniz. Düşünce ufkunuzun derinliğini ruhunda yaşayan hatta onun sancısını taşıyan insanlar haline gelirsiniz. Şimdi insan hayatını bu duygu ve bu düşüncelerle dizayn ederse zannediyorum, şimdiki zamanda ve bundan sonraki dönemde bu işlere ne kadar sevap telettüp ederse o hiç inkısama uğramadan, hiç bölünmeden hepinizin defteri hasenatlarında hanesine yazılacaktır. Yani siz her bir yerleriniz adeta bir yönüyle birer veli muamelesi göreceksiniz. Ve ilminizde de iştiraki hamale girdiğinizden dolayı ilminizin iştirakinin enginliğini de, ortaklığını da yaşayacaksınız. Yani bu ortak payda olacak o sizin için. Ve diğer taraftan Cenab-ı Hak gelecek nesillere fütuhat adına ne kadar şey verirse o fütuhatı da atalarımızın yaptığı gibi at üstünde, sadak sırtta, kılıç belde, öyle maddi fetihler şeklinde düşünmeyin. Çağımızda bu mücadele medenilere karşı galebe ikna iledir. Esasına göre ikna ile olacaktır. İmanın ve Kur'an'ın elmas düsturları kullanılarak bu sırlı anahtarlarla kalpler açılarak kalplere girilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Çünkü cihan sulhu ve salahı Yine sizin muazenede yerinizi almanıza bağlıdır. İşte bir taraftan böyle kısır cehtler, kısır gayretler, bir taraftan da doğurgan diyelim. Bunu çok defa fasit daire, şimdilerde kısır döngü dedikleri şeyin karşılığında bir de salih daire uydurma bir şey ama fakat dil bakımından mahsuru yok, salih daire. Buna da isterseniz onun kısır döngü olmasına karşılık Doğurgan döngü diyebilirsiniz. Döngü tabiri de biraz onu kısırlaştırıyor ama fakat doğurgan daire demek daha iyi olur. Siz her hareket ve her hamlenizle böyle enginliklere ulaşacaksınız. Fakat niyetleriniz hep amellerinizin önünde olacak. Vallahi size niyetlerinize göre mükafat verecektir. İnnemel amalu bin niyat Buhari'nin ilk hadisi وَاِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِ اِنْ مَانَوَى Ameller niyetlere göredir. Her insana ne niyet yetetmişse Allah tarafından o takdir edilmiştir, verilecektir. Ve orada buyuruyor ki, kim Allah'a ve Resulullah'a Allah ve Resulullah yolunda hicrete niyet ederse, o Allah ve Resulullah için hicret etmiştir. Ama bazılarda da vardı ki orada dam, tarla filan onun için hicret eder. Ditekim o dönemde bir tanesi, Gönlünü kaptırdığı bir kadın için icret etmişti. Gidip orada Medine'de belki evlenebilirim diye düşünmüştü. Onun, onun adına da muhaciru ü fülane diyorlardı. Yani çokları Allah için icret etmiş, muhacirullah oluyor o. Şimdi bir yerde Allah için icret etme var. muhacir Resul, peygamber için icret etmiş. Din muhaciri, isterseniz muhacir din diyebilirsiniz. Din muhaciri. Öbür tarafta da o zavallının adı muhaciri fülane oldu. Allah hicret edenleri dinlerinden dolayı alkışladı, göklere çıkardı, tevcil etti. Çünkü niyetleri temizdi. O niyetin kuvve-i güçlü toprak gibi tıpkı zemininde ne heykerlerse bitiyordu, boyatıyordu. Fakat öbürleri sadece zamanın o dar kalıpları içinde ne oluyorsa onunla kalıyorlardı. Toparlayacak olursak, bakın siz nasıl olsa sıkıntıyı çekeceksiniz ve belli bir devreye kadar da çektiniz yani. Liseyi açtınız şimdi, bundan sonra üniversite okuyacaksınız. Amellerinize mütekabil aynalar içinde eşyanın genişlemesi gibi hayallerini aşacak genişlik kazandırmayı düşünüyorsanız şayet, bunu niyetlerinize, niyet aynalarıyla yapabilirsiniz. Aynalar karşısında gölgedir o aynalara akseden şeyler ama fakat niyette bu gerçektir. Allah niyetlerinize göre size muamele yapacaktır. Daha şimdiden siz niyetlerinize Fatih olabilirsiniz. Yani defterlerinizin başına Allah bu bizim Fatih diye yazabilir. Fatihe yazabilir. Fatiha, Sure-i Fatiha